ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرى هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا يا الله رياض الصالحين Hadis derlemesini sizlerle beraber okumaya, buradaki hadise şerh etmeye tekrardan geri döndük. Hatırladığınız üzere hangi baptayız? En son almış olduğumuz bapt neydi? Evet. Beyan turu Hayır. hayr. Beyan ketfratu Hayır. allah Teala'nın bizlere nasip etmiş olduğu, müminlere nasip etmiş olduğu, açmış olduğu hayır yollarının bir tane değil, birçok olması, pek çok olması. Bununla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yer vermiştik. allah Teala'nın bir lütfu da, bizlere bir lütfu da, bizleri tek bir ibadetle, tek bir çeşit ibadetle mükellef kılmamaz. Kimi ibadetler var ki, sadece bedenle yapılır. Kimi ibadetler var ki, Mal ile yapılır, parayla yapılabilir. Kimi bir adetlerde var ki insan onu hem malıyla hem de bedeniyle, canıyla yapar. Ve bu bir yarıştır. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi وَسَارِعُوا Yarışın, koşuşun فَاسْتَبِقُوا اِلَى الْخَيْرَاتِ Hayırlara doğru ne yapın? Yarışın, koşuşun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ...bizlere beyan etmiş olduğu bazı... ...hayır yolları var. Geçen hafta bunlara değinmiştik. Aranızdan... ...bizlere bu değinmiş olduğumuz hadisleri... ...veyahut hadiselerden bazılarını bizlere hatırlatacak olan... ...kim çıkar? Önce bir soralım bu hadisleri... ...okuduk mu? Tekrarladık mı? Evet Mehmet. Evet Nebi Aleyhisselatü Vesselam... ...ne yapmış? Tesbih çekmeye teşvik etmiş. Nasıl teşvik etmiş? Fakirler sormuşlar Ama Evet fakirler ne diyorlar? Zahab-ı ahlul bil ucur. Ey Allah'ın Resulü. Servet sahipleri, mal sahipleri bütün sevapları kaptılar, gittiler. Yusallûneke mâ nusallî, yasûmûneke mâ nasûmû. Bizim kıldığımız gibi namazları kılıyorlar. Tuttuğumuz gibi oruçları tutuyorlar. Bir de ne yapıyorlar? Zekat veriyorlar, Allah yolunda infak ediyorlar, tasadduk ediyorlar. Öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki üzülmeyin bu manada yani, bu ünvalide. Ne diyor? Sizin her Subhanallah demeniz bir sadakadır. Her Elhamdülillah demeniz bir sadakadır. Her Allahu Ekber demeniz bir sadakadır. Bununla birlikte Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste ne diyor? Siz zaten her birinizin üzerine güneşin doğduğu her gün 360 tane Sadaka vermeniz gerekir diyor. 360 adet. Ve sayıyor. Subhanallah demeniz bir sadaka. Elhamdülillah demeniz bir sadaka. Allahu Ekber demeniz bir sadaka. İki rekat duha namazı ise bunların hepsinin yerine geçer diyor ve vesselam. İki rekat duha namazı bunların hepsinin yerine geçer. Ne zaman başlıyordu duha namazının vakti? Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Güneş sabah namazından sonra doğduğun, doğduktan sonra bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlar. Öğlen namazına yani zevalden önce 15 dakika 20 dakika önceye kadar devam eder. Yani kılıp bu vakit arasında, bu iki vakit arasında kıldığın iki rekat namaz o kadar hayrı, sana ahirette sevap olarak o kadar getireceği getiriler var ki senin gün boyunca yapman gereken bütün o 360 sadakanın yerine geçiyor. O zaman büyük bir ganimet bu. Ve bu yani Allahu Teala'nın bize bahşetmiş olduğu büyük bir lütuf. Yani Allah Teala bize diyebilir ki 360 tane sadaka vereceksiniz ve bunun yerine de hiçbir şey geçmez. Ondan sonra herkes ne olurdu? Bütün müminler mıntık temizliği yapardı değil mi? <gülüyor> Yolda yürürken bütün Müslümanlar, yani olan Müslümanlar ne vardı. Yoldan bir taş alayım sadaka. Ondan sonra subhanallah elhamdülillah diye bir diye sayardı, değil mi? Bunu yapan samimi Müslümanlar da çıkardı eğer böyle bir şey olmasaydı. Ama şimdi bunun yerine ilim talebesi olan, hadisleri okuyan, uyanık, fırsatı değerlendiren müminler, Müslümanlar ne yapıyor? Sabah namazından sonra gün içinde öğlen namazının vakti girenerek saatini ikide bir kontrol edip diyor ki ne yapayım ben bugünkü kuşluk namazını değil duha namazını Kılayım. Duha namazı Yani Her şeyi Türkçeleştirmeyle anlamı yok yani. Duha namazı. Bu namaza ne yapayım? Kılayım. Ki allah Teala'nın bana bahsetmiş olduğu bu hayrı işlemiş olayım. Hatırlarsanız en son hadis olarak da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere abdestle ilgili müjde vermiş olduğu o hadisi almıştık. Yani mümin kul yüzünü yıkadığı zaman abdeste yüzünü yıkadığı su ile yahut o suyun son damlasıyla ile ne haber? O yüzüyle işlemiş, o gözüyle, burnuyla, diliyle, ağzıyla işlemiş olduğu günahlar ne yapar? Son damlayla dökülür gider. Ya da o suyla birlikte dökülür gider. Yani lavabonun karşısına aldığın zaman böyle bir faziletle sen karşı karşıyasın. Bunu haber veren kim? Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan haber veriyor. Yani günahların hafı olması için geçen de söyledik. Buradan otobüse bin binlerce kilometre uzağa gidip bir şeyin halatına, ipine tutunmaya gerek yok. Yani Allah'ın lütfu Allah Teala'nın mağfireti, rahmeti o kadar geniş ki kalbinden estağfurullah dediğinde, pişman olarak, nedamet duyarak dediğinde, samimi olarak, ihlaslı dediğinde Allah Teala bunu affeder, bunu duyar. Onun çünkü sıfatlarının hepsi ne işaret eder? Kemale işaret eder. Mükemmelliğe işaret eder. Noksansızdır, eksiksizdir. Bu da bunu gerektirir. Bunun aksini söyleyen İstese de istemese de Allah-u Teala'yı neyle itham etmektedir? Noksanlıkla, eksiklikle. Yani diyor ki adam, şeyhini rabıta yapman lazım, şeyhinin yanına gitmen lazım, huzuruna çıkman lazım. Yani tövbenin öyle o kadar şartları koymuşlar ki tövbe için. Yani tövbe etme. Halbuki peygamberlere bakın, kavimlerin hep istiğfar etmelerini hatırlatıyorlar. Nuh Aleyhisselam kavmine 950 sene boyunca, fakultus takfiru Rabbakum, inna hukana 950 sene kavim ısrarla ayak diretiyor. Diyor ki, hayır, biz iman etmeyeceğiz, Allah'a birlemeyeceğiz. Nuh Aleyhisselam da diyor ki onlara, fakultus takfiru Rabbakum, Rabbinize istiğfar edin dedim onlara diyor. Inna hukana gafara. O günahları bağışlayan, rafbedendir. Demiyor, gelin tövbe edin, bak, tövbe vereyim. Yolun yakındayken dönün. Bak bu kadar sene geçti, yüzyıllar geçti. Hala elimden gelip bir tövbe almadınız. Peygamber. Fakul tustagfiru Bakın Dedim ki günahlarınızı istiğfar edin. O muhakkak günahları ne yapar? Affeder, bağışlar. Nebi Aleyhissalatu vesselam oturmuş ilim meclisinde, sahabelerle sohbet ediyor. Sahabeler sayıyorlar onun Estağfurullah demesini. Estağfurullah. estağfurullah. Diyor bir mecliste Aleyhissalatu vesselam 70'ten fazla. Bir rivayette 100'den fazla ne yapıyor? İstiğfar ediyor. Onlara tövbe etmeyi öğretiyor orada. Nebiyy Aleyhisselatü Vesselam tabur yapardı onları tek sıra. Ondan sonra hadi bakalım. Önce elini öptürürdü değil mi? Bugünkü zihniyet olsaydı, çünkü makam onu gerektiriyor şu andaki tasavvuf zihniyetine göre. Hadi çocuklar bir size tövbe vereyim. Günahlarınızı tazeleyin, nikahınızı tazeleyin değil mi? Ama Aleyhisselam en güzel örnek. Fiiliyle Estağfurullah diyor. Estağfurullah diyor. Ve sahabeler onun ana konu olarak öğretmiş olduğu şeylerin yanında neylerini sayıyorlar? Kesinlikle. Tesbihini, istiğfarını sayıyorlar aleyhissalatü vesselamın. Yani aleyhissalatü vesselamın hayır yolları çok geniş arkadaşlar. Bu ümmete vermiş olduğu çok büyük bir nimettir. Bu. Bunu bu fırsatı değerlendirmek lazım. Ben bakıyorum, görüyorum. Yani maalesef zikir yoksunu bir topluluk haline gelmişiz. Yani insanlar gün içinde siyasetten konuşuyorlar, spordan konuşuyorlar, paradan konuşuyorlar ama kimse Estağfirullah, estağfirullah, la ilahe illallah, elhamdülillah, subhanallah ve bihamdihi. Hiç yani böyle bu zikri sürekli söyleyen, konuşmasının arasına serpiştiren insan görmedim desem yalancı olmam. Halbuki bizim ne yapmamız lazım? Bu ahlakla ahlaklanmamız lazım. Bir önceki bapta almıştık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonunda İdâ câ'e nasrullâhi vel feth suresi kendisine indirildiğinde bu ayet kendisine indiğinde ne yapmaya başlıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Kim hatırlıyor? Subhânekallâhumme Rabbenâ ve bihamdik Allahumma gfirli Rükûde ve secdede bunları bol bol söylemeye başlıyor. Çünkü ölüm uyarısı gelmiş kendisine. Ayşe radıyallahu anh'a ne diyor? Bu ayet indikten sonra ne yaptı bunu? Aleyhissalatü vesselam <gülüyor> namazlarında çokça söylemeye başladı. Biz de arkadaşlar yani istiğfar edeceğiz. Dilimizi ne yapacağız? Sü sürekli zikirle ne yapacağız? Islak tutacağız. Aleyhissalatü vesselamın sahabeye ne yaptığı gibi? Öğrettiği gibi. <gülüyor> evet. Aleyküm On dördüncü hadise geçelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. As salavatul kamsu vel cum'atu ilel cum'ati ve Ramazan ila ramazan mukeffiratun lima beynehun <gülüyor> As salavatul kams. Beş vakit namaz. Hakkıyla kılınan beş vakit namaz. Yani dile kolay. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Adama bakıyorsun ne rükü yapıyor, ne secde yapıyor, ne abdestini doğru alıyor. Ne Fatiha'yı okuyor, ne namaz surelerini doğru okumayı biliyor. Ama kılıyor. Buradaki o, o değil arkadaşlar. Es salavatul kams. Hakkıyla kılınan namaz. Beş vakit namaz. O namaz araları. Yani öğlenen ikindi. İkindiyle akşam. El cum'atu ilel cum'ati. Cuma'dan cumaya. O altı günlük, o yedi günlük süre. Ve ramazan ila ramazan. Bir yıllık süre. Ramazandan ramazana. Mukeffiratun lima beynehun. Bu sayılan ibadetlerin her biri arasında işlenen günahlara bu ibadetler ne olur? Keffaret, Keffaret olur, üstünü örter. Ama hangi günahlar? Devamında diyor ki Aleyhisselam: vesselam, اِذَا جُتُونِ <الْكَبَائِر> Büyük günahlardan sakınıldığı sürece, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, bu ibadetler arasında işlenen günahlara bu ibadetler ne olur? Keffaret olur. Yani düşünebiliyor musun? Sen hesabında bile değil ama küçük bir günah işlemişsin. Öğlen namazıyla ikindi arasında, ikindi namazını kılmanla o günahlar ne oluyor? Gidiyor, örtülüyor, gidiyor. allah Teala onlara ne yapıyor? Örtüyor. Bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a. Bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a. Bazı rivayetlerde bir umreden diğer umreye. Ama hangi günahlar? ilim ehlinin Küçük günahlar olduğuna dair getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de budur. Aleyhissalatü vesselamın bu sözü. Büyük günahlardan sakınılması halinde. Sakınılması şartıyla bu ibadetler arasında işlenen günahlar, küçük günahlar ne olur? Örtülür. Neydi o büyük günahlar? Neydi o büyük günahlar? Biz, yok, kural olarak söylüyorum. Kural olarak söylüyorum. Yani şimdi burada saymayın. 72 farz gibi hani sayıyor var ya <gülüyor> günahları. Adam öldürmek, zina, bu, bunu istemiyorum. Neydi o kaide, kural? allah Teala'nın ve Resulü'nün o günaha azapla tehdit etmesi. Cehennemle tehdit etmesi, narla tehdit etmesi, ateşle tehdit etmesi. Eğer bir günaha bu şekilde tehdit varsa nedir o büyük? Günahdır. Yahut aleyhissalatü vesselamın failine yahut o fiiline yapması, lanet etmesi. Böyle yapanlar Allah lanet etsin diyor. Kadınların karşılarını alması mesela. Allah diyor ki lanet etmiştir diyor mesela. Bu da ne oluyor? Büyük günah oluyor. Başka? Evet başka? Dünyada had cezası. Yani ceza olarak, ukubet olarak dünyada İslam dininin getirmiş olduğu cezalar var değil mi? Had cezasının uygulandığı neler? Günahlar. Hırsızlık gibi mesela. İçki içmek gibi. Tabi içi içmek, bazıları tazir diyor, bazıları had diyor, illim ihtilaf etmiş. Ondan dolayı Ömer an 40'tan neye çıkarmıştır diyorlar? 80'e. Had cezası olsaydı diyorlar ne yapmazdı Ömer? 40'tan 80'e çıkarmadı. Bu diyorlar tazir, yani imamın yöneticinin alacağı nedir? Karar. Caydırıcı karar diyorlar. Yani buna benzeyen günahlar. Bir de ne var? Küçük günahlara sürekli ne yapılması? Sıra Devam edilmesi, ısrar Yani Küçük günahlar sürekli devamla işlenmeye de, ısrar ediliyorsa, o küçük günahlıklardan artık çıkıp ne oluyor? Büyük, büyük günah oluyor. Ya yani insan ne yapacak? Bunu hayatında bu kuralları kaydı koyacak. Ben ha büyük günah işliyorum. O zaman ne yapmalıyım? Bugün büyük günah istediğim bu büyük günahdan tevbe etmeliyim. Tövbe etmezsem ne olur? Tövbe etmeden ölürsem ne olur? O etmeden ölürsem ne olur? Allah'ın dilemesine kalmıştır, değil mi? Ehli öyle inanır. Büyük günahlardan Tövbe etmeden ölen kişinin akıbeti nedir? allah Teala'nın meşriyetine dilemesine kalır, kalmıştır. Allah dilerse onu ne yapar? Bu günahıyla Yatar. yakar, azap eder. Yahut da o günahlarını fazlı keremiyle Yatar. örter, bağışlar. Ehli Sünnet böyle inanır. Yani büyük bir fazilet. Namazların kılınması. Hani bazıları neden, neden mahrum olduğunun farkında değil. Bugün konuşuyoruz. Birisiyle ben diyor namaz kılma. on seneden beri kendi kendime söz veriyorum ama namaz kılamıyorum diyor. Birçok şeyden mahrum. Mahrum olduğu şeylerden bir tanesi de küçük günahlarının affolması. Onu bekleyen şeylerden bir tanesi de ateş öbür tarafta. Yani namaz, namaz aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi kişiyle şirk arasındaki, kişiyle küfür arasındaki olan o şey, o ibadet. Kim onu terk ederse ne olmuştur diyor aleyhissalatü vesselam. O kimse kafir olmuştur. Hem bir omuzuna yüklenmiş bir azap, ceza var. Bir de kaçırdığı ne var? Böyle fırsatlar, faziletler var. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. 15. hadis. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebû Hureyra rivayet ediliyor. Çünkü en son hadis Ebû Hureyra radıyallahu anh'dan rivayet olmuştu. Ela edullukum ala ma yemhullahu bi'hil hataya. Aleyhisselatü diyor ki Allah Teala'nın hataları, günahları sildiği Şeyleri size öğreteyim mi? Sizlere göstereyim mi? Ey ashabım, ey müminler. Aleyhissalatü vesselamın öğretme yöntemlerinden bir tanesi de budur. Yani soru sorar ama cevabını beklediği bir soru değil bu. Teşvik edici, meraklandırıcı bir soru. Diyor ki Allah-u Teala'nın günahları, hataları sildiği ve kimselerin, insanların derecelerini yükselttiği amelleri size göstereyim mi? Kimse diyemezdim. Hayır, göstermem. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sahabeler diyor ki قَالُوا بَلَا يَا Evet, göstere ya Allah'ın Resulü. Yani bize öğret. Çünkü ashab Peygamber aleyhissalatü vesselama bir şey sorduğu zaman, ya ondan bir şey duyduğu zaman hemen ne nab yapan kimselerdi? Onu amele döken, tatbike döken, pratiğe döken insanlar. Ya sonra yaparız. Daha vakit var. böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki isbâgul vudûi alel mekârih Güzelce abdest almak. Nasıl güzelce abdest almak? İnsanın zoruna giden, kolaylıkla yıkayamadığı yerlerini yıkayarak ve zor şartlarda aldığı abdest. Yani mesela bir gün gittin camiye, hava bugünkü gibi soğuk, kış. Tabi yani alışmışsın da evinde sıcak suyla abdest almaya. Camide baktın sahneye baktın soluna çadırvan avlunun ortasında rüzgar püfür püfür esiyor. Sen orada abdest oluyorsun. Bunu, bunun sana ne getireceğini bilmen lazım. Bak ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah-u Teala'nın hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği amelleri haber vereyim mi? Onlardan bir tanesi de bu. Yani gevşeklik olmasın. Sen de böyle bir kesel, böyle bir e, tembellik olmasın. Hatta yine bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'yı gördüğünü söylüyor. Allah diyor ki Rabbimi bu gece en güzel suretinde gördüm. En güzel şekliyle gördüm. En güzel suretinde gördüm. Diyor. Ondan sonra hadisin devamında allah Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki Mele ile alanın meleklerin tartıştığı, musabaka ettiği, yarıştığı konuları biliyor musun? diye soruyor allah Teala peygamberine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki قُلْ Evet biliyorum. فِي ve وَالْكَفَّارَاتْ Yani meleklerin, o mele-i alanın yarıştığı konu kişilerin amellerini yükselttiği, o derecelerini yükselttiği ameller ve günahlarına kefaret olan o ameller. Yani günahları örtecek olan, örtmeye sebep olacak amellerde yarışıyorlar. Onlar da o amelleri yapıyorlar. Ve aynı şekilde kişilerin, müminlerin derecelerini yükseltecek olan, Allah katında mertebesini yükseltecek olan amellerde yarışıyorlar. Diyor ki aleyhisselatü <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu Günahlara keffaret olacak ve kişilerin derecesini yükseltecek olan ameller. Naklul akdami ilal cema'a. İnsanın camideki cemaate yürüyerek gitmesi. Yani adımlarını atması. Vücudunu taşıması, götürmesi. Ve isbâgul vudûi fisseburâd. <gülüyor> Seburâd diyor ki ilim ehli kışın, soğukta. Abdest almak. Tabi işkence anasında değil yani. Alacak su varsa kendini işkence etme. Al yani. Ama şunu da bil, o soğuk suyla aldığın abdest senin dereceni yükseltiyor ve günahlarına kefaret oluyor. Ve diyor ki فَانْتِظَارُ السَّلٰهِ بعد السَّلٰهِ Bir namazdan sonra diğer bir namazı yapmak? Bek bek Beklemek. Evet. Hayatında hiç camiden çıkmayıp, öğlen vakti ikindiye kadar namazı bekleyen oldu mu? Olmuştur yani. Ama yani şu kadar kişi de belki bir kimse ya da iki kimse. Ya da bu sene bizimle itikafa gelen arkadaşlar. Değil mi? 10 gün boyunca bir namazdan bir namaza ne beklediler. Bu neyin ameli? Neyin fazileti? Karşılığı ne bunun? Derecelerin yükselmesi. Günahlara kefaret olması. Ve men hafaza aleyhinne aşe bi hayr ve mâte bi hayr. Kim diyor bu sayılan şeylere özen gösterirse onları hayatında düzenli olarak yaparsa Aşa bi hayır. Hayır içinde yaşar, güzellik içinde yaşar. Ve bir bi hayır. Ve güzellikle ne var? Ölür. İşte bazılarını görüyoruz. Ya işte ezan okunuyor. Ya işte abdest almamıştık zaten. Abdest almamıştık zaten. Yetişemeyiz. Yani az bir işim var. Onu da bitireyim zaten. Ondan sonra giderim. Ya burada şimdi sıcak su da yokmuş. Soğuk suyla abdest alınmaz. Evde kılarız. Değil mi? Bu neyin alameti? İmanın zayıflığının alameti. İmanın biraz korlu, hararetli olsaydı, orada bu buz olsa, eğer hastalanmayacağını biliyorsan karar alırsın, abdestini namaza da gidersin. Ama iman zayıf olduğu zaman hemen kadınlar gibi bahaneler evde takılırız, sıcak takılırız. Ne diyor ki Aleyhisselatü Vesselam? Mekane min zanobihi, kıyomi waladethu ummu. Yani bu amellere devam eden, istimrar eden, onları özen gösteren annesinden doğmuş gibi olur. Günahlarından o şekilde arınmış olur. Aleyhisselatü vesselam asıl hadisimize döndüğümüz zaman diyor ki ''İsbâgul vudûy al mekârih ve kefretul khutâ ilel mesâcid'' Mescidlere çok adım atarak gitmek. Yani uzun yoldan gitmek. Yani normalde ne yapıyoruz biz? Arabayla giderken, hangi yoldan giderse kestirme olur, daha az yakarız değil mi? mescid e giderken de tam tersi. Şimdi gelecek az sonra hadise. Beni Selem'e kabilesi aleyhisselatü vesselamın yanına gidip diyor ki yani duyuyorlar, bir arsa var, arazi var. Mescid-i yanında. Oraya taşınmak istiyorlar. Çünkü mesafe uzak gidip geldikleri yer. Bir kilometre, iki kilometre, üç kilometre. Her gün gidip gel. Yorucu! Aleyhisselatü Vesselam'a gelip arz ediyorlar. Diyor ki buradan bir yer alalım. Camiye yakın olalım. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara yani yerinizde oturun, yerinizde durun. Mekanekum. Yerinize oturun. Diyor ki adımlarınız, sizin adımlarınız ne yapıyor? Sayılıyor. Yani gülahlarınıza kefaret oluyor. Size ecir olarak bunlar veriliyor. salati ba'das falah. Namazdan sonra namazı beklemek. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu amelleri ne olarak niteliyor? Ne olarak isimleniyor? Ribat. Yani rabıta yapmak buraya ne diyor arkadaşlar? Bir yere bağlanmak, bir yere tutunmak bu. Yoksa onun bunun falanca sapın dediği gibi şeyhinin resmini cebine koyarak belli bir namazdan sonra onu çıkartıp, onun göz önünde tutup, onu hatırlayarak, onun alnından böyle nurun aktığına İnanarak Allah'a yakınlaşacağını zannetmek ribat, rabıta değil. Bilakis neydir arkadaşlar? Şirkin kendisidir. Ama onlar bu ribattır, rabıtadır kelimelerini duyuyorlar. Hemen onlara rabıtayı çağrıştırıyor. Sonradan uydurulmuş bir ibadeti. Cahil avamı da vatandaşı da bu gibi ifadelerle, hadislerin metinleriyle, lafızlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Ribat nedir? Ribat sözlük olarak bir ne yapmak? Bağlanmak, tutunmak. Bir yere lüzum etmek. Istilahi manası ise savaşlarda ne yapmak? Nöbet tutmak. Sınırlarda nöbet tutmak. Daha dar manası ile aleyhissalatü vesselamın da ifade ettiği gibi kişinin ne yapması? Namazdan sonra namazı beklemesi. Zor şartlarda abdest alması. Mescide adım atması. Bunlar ribattır. 16. hadis An Ebi Musa el-Eş'arî radıyallahu anh قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem "Men sallel Başka bir mükafat. Allah Teala'nın lütfu o kadar geniş ki. Diyor ki kim o iki soğuk vakitte kılınan namazı kılarsa, serin vakitte kılınan o namazı kılarsa dakhala'l cennet. Ne var o kimse cennete girer. O iki serin vakit Hangisi? Tabi Türkiye'deki adam insan anlayamayabiliriz belki ama yaz günlerinde yine anlaşılabilir. Sabah ile ikindi namazı. Sabah ile ikindi namazı. Bu namazlar çok önemli namazlar. Yani bakın birçok insanın yani e, kaçırdığı, geçen bir örnek vermiştim arkadaşlara. Yani adam üniversite mezunu, ilahiyat mezunu. ikindi namazını kılmamış, oturuyor bekliyor böyle. Ezan okundu, hop namaz kaçmış oldu. Yani böyle, bunun örneklerini çok görürsünüz. İkinci namazı gün içinde Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi orta namaz olduğu için <gülüyor> Namazlara özen gösterin, muhafaza edin, koruyun namazları. <gülüyor> orta namazı özellikle diyor. Ne o? İkinci namazı diyor. İşte bu iki namazı kılan cennete girer diyor. Dakhalel <gülüyor> cenne. İkinci namazıyla ilgili başka bir hadis var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men taraka Salat الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ Sahi bir hadis. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, kim ikindi namazını terk ederse, bırakırsa, bilerek kılmazsa, fakat حَبِتَ عَمَلُهُ Onun amellerini ne yapmıştır? Boşa çıkmıştır. İşte namazın, terkinin, küfür olduğunu söyleyen alimlerin getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de bu hadis. Diyor ki yani, eğer namazı terk etmek küfür olmasaydı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir günahın işlenmesini ne olarak göstermezdi? Amellerin boşa çıkması olarak göstermezdi, vasfetmezdi, intelemezdi. Demek ki bilerek bir kimsenin namaz terk etmesi onun amellerinin iptal olması, boşa çıkmasını delildir. Diyor ki delilimiz de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü. Yani biz kıyas yapmıyoruz, biz Direkt ne yapıyoruz? Nas. Delile tutunuyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bu şekilde söylediyse o zaman şey. E tabi öyle namaz. Ama burada ne vurgu var? İkindi Öğren. namazının Öğren. önemine vurgu var. Başka bir rivayette sanki onun diyor malı ve çoluğu çocuğu yapmıştır? Helak. Helak olmuştur. İkindi namazı kılmayan için. Ama kılan içinde ne var? Bakın arkadaşlar. Men sallel verdeyn dehalel cennah. Kim? O iki namazı serin vakitte kılınan iki namazı kılarsa cennete girer. 17. hadis Yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh قال قال Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem "İza marid al-abdü Kul hastalanır. Şayet Yolculuğa çıkarsa, sefere çıkarsa kutibe lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nasr sağlıklıyken ve nasıl sefer dışında, memleketinde oturuyorken yapmış olduğu amellerden sevabını alıyorsa, o sefer sebebiyle ve hastalık sebebiyle terk etmiş olduğu amellerin de sevabını, terk ettiği amellerin sevabını alır. Şimdi Ender abi burnundan ameliyat oldu. Normalde camide cemaatle namaza gidiyordu. Hastalığından dolayı camiye gidemiyor. Hastanenin camından bakıyor, ezanı duyuyor. Ama ona cemaate giden kişinin sevabı ne yapılıyor? Yazılıyor. Odasında kıldığı namazı, namazı odasında kılsa bile. Ama zaten cemaate gitmeyen bir adamsa ne olmaz? Ona cemaate giden kişinin sevabı verilmez, yazılmaz. Bu çok önemli. Pazartesi, perşembe oruç tutuyorsun. Böyle bir adetin var. Güzel bir adetin var. Ama perşembe günü yolculuğa çıkman gerekti diyorsun ki yani ben şimdi yolculukta susuyacağım. Yorulacağım. Bugün oruç tutmayayım. Sen yolda düşünebiliyor musun? Su içiyorsun. Arabayı bir kenara çekip lokantada yemek yiyorsun. Ama oruçu sevabı alıyorsun. Allah Teala'nın <gülüyor> lütfuna kadar yanlış görüyor musunuz arkadaşlar? Ve burada bir de bize ne var? Sağ yani hasta olmadan önce, sağlıklıyken Boş vakitte ve sağlıklı iken salih amellerde ne yapmak? Meşgul olmak. Ne kadar çok salih amelde meşgul olursan hastalık geldiğinde, yaşlılık geldiğinde, yolculuğa çıktığında senin hayır hasenat kapın kesen ne yapıyor? Durmuyor. Sürekli çalışıyor. Bu çok önemli. 18. hadis Cabir radıyallahu anh rivayet etmiş. Diyor ki Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kullu ma'rufin sadaka. Kullu ma'rufin sadaka. Din de bilinen, ma'ruf olan, iyilik olarak bilinen her şey nedir? Sadakadır. Hatta, geçen haftaki hadislerde ne dedik? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? La min minel ma'rufi şey'en. İyilik olarak yapabileceğin hiçbir ameli küçümseme. Yani ne gibi mesela? Aleyhisselatü en güzel örneği veriyor. Ki, ne demek? Kim tercüm edecek burada? Kardeşine, bir Kardeşine? Güler yüzle kardeşini karşılaman olsa bile, yapacak iyilik olarak bunu sunabiliyorsan bile bunu yap. Bu senin yapmış olduğun bir hayırdır, bir sevaptır. Buna ne yaparsın? Bunun karşılığında bir ecir alırsın, sevap alırsın. Yani müminin aleyhissalatü vesselam gibi her, her işi hayırdır. Müminin her işi hayır. Müminin her işinde kârda. Kardeşinin yüzüne gülüyorsan sevap. Camiye gidiyorsun sevap. Abdest alıyorsun sevap. Ayağına diken batıyor. ediyorsun Yine sevap. Zarar yok. Diğer hadiste... Şeyh Zalel Hüseymini Rahimahullah burada bu hadisin şerhinde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine davranışını nakletmiş. Ayetin tefsirini yapmış. Biliyorsunuz melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girdiğinde ne diyorlar? قَالُوا <gülüyor> سَلَامًا Selam sana İbrahim. İbrahim de diyor ki onlara... Selamun. İbrahim de onlara selamun diye cevap veriyor. Onlar selam diyorlar. İbrahim onlara selamun diye cevap veriyor. İlim ehli burada lugavi dil bakımından Şeyh Salih Hüseyin bunu getiriyor. Diyor ki selama burada mastardır. Selamun ise isim cümlesidir. İkisinin arasında diyor fark vardır. İsim cümlesi diyor devamlılık ifade eder. Yani siz sürekli esenlikte olun demek. Yani meleklerin selamına onlardan daha güzel bir selamla karşılık veriyor. Onlar selama diyorlar. İbrahim de diyor ki selamun. Yani sizin selamette oluşunuz sürekli olsun. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam ailesinin yanına gidiyor. Gizli bir şekilde. Ondan sonra onlara ne getiriyor? Bir ecelin semin. Böyle bu etli bir buzağı hayvan getiriyor pişirmiş. Melekler. Diğer ayette haniz. Pişmiş ızgara. Izgara yapılmış bir buzağa getiriyor. Yemek veriyor onlara. Yani meleklere bile ne yapıyor İbrahim aleyhisselam? İkramda bulunuyor, İkramda bulunuyor ve güzel yüzde. Onların selamına, güzel selamla karşılık veriyor. 19. hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min muslimin yeğrisu garsen illa kâne mâ ukelem minhulehu sadaka Ya bu da mı olur? denilecek yani taajjup edilecek şaşırılacak bir hadis. Ma'min muslimin yağrisu sugarsan illa kana ma ukile minhu sadaka. Bir mümin bir fidan, bir ağaç dikmesin ki o ağaçtan her yendiğinde ona o yenilen karşılığında bir sadaka olarak yazılmasın, ona sadaka sahibi verilmesin. Yani bir ağaç dikiyorsun, zamanın birinde ekmişsin, incir yetişiyor. Üzüm yetişiyor ve ondan birileri ne yapıyor? Yiyor. İster bu insan olsun, ister bu hayvan olsun. Yani düşünüyor biliyor musunuz? Üzüm yere düşmüş toprağa, çürümüş. Karıncalar ondan bir şeyler yiyor. Ve sen sadaka sevabı elde ediyorsun, kazanıyorsun. Allah rızası için Yani burada Şeyh Sallallahu rahim ve bir şeyi var. Bu şart değil diyor yani. Sen dikmişsin. Kendi çoluğun çocuğun için yemesi için. Ama... Böyle bir amel yapmışsın. Ne abi bu amelin karşılığında birileri faydalanıyor ya ondan. Hatta gelecek bazı rivayetler de var. Oradan <gülüyor> çalınsa bile senin üzümünden, bağından bir şey. Sana ne var? Sadaka sevabı var. Sadaka sevabı var. Yani faydalanıyorsa oradan bir kuş gelip onu yiyorsa gölgesinde oturuyorsa bunların hepsini tabii ki sevabı ecir var. Vama surika minhu sadaka. O ağaçtan bir şey çalınmasın ki bunun karşılığında o kimseye bir sadaka sevabı verilmiş olmasın. Vala yerzehu ahadun illa kana lehu sadaka. Bir kimse o ağaçtan bir şey eksiltmesin ki onun karşılığında ona bir sadaka verilmesin. Bazen insan üzülebiliyor. Ya işte kiraz ağacımıza dalmışlar, bitirmişler, yemişler. Sen yine zararda değilsin. Kirazdan mahrum kaldın ama sana sadaka sevabı ne yapıldı? Yazıldı, verildi. Rivayet-u Ve lehu, yine bir rivayet-i lehü yine Müslim'in rivayetinde: "Fe lâ yagrisu'l-müslimü garsan fe minhu insanun ve lâ dâbbatun ve lâ tayrun illâ kâne lehu sadaka ilâ yevm Bir mümin bir ağaç dikmesin ki ondan insan olsun, hayvan olsun, bir yaratık olsun, yeryüzünde gezen bir şey olsun, haşere olsun. O ağaçtan yemesin ki kıyamet gününe kadar o kimseye bunların yemesinin karşılığı olarak sadaka olarak verilmesin. Yani kıyamet gününe dek Oradan hayvan yemiş, karınca yemiş, kuş yemiş, kedi köpek yemiş, insan yemiş. Bunların hepsinin karşılığında sana bir sadaka var, ecir var, sevap var. Ve fi rivayetun leh la yagrisu muslimun garsan ve la yazra'u zer'an fe ekul minhu insanun ve la dabbetun ve la şeyhun illa kânet lehu sadaka. Bir mümin bir ağaç dikmesin yahut bir şey, bir şey, bir ekin ekmesin ve ondan bir insan yahut bir haşere bir hayvan yemesin ki ona, bu yenilenlerin karşılığı olarak bir sadaka verilmesin. Ne kadar büyük mükafat bunlar. Tabi bunun şartı var. İlim ehli diyor, gittin bahçenin duvarı yok, bekçisi yok, tel örülmemiş. Orada diyor, gözünün doyacağı kadar, midenin doyacağı kadar alabilirsin. Yanına almamak şartıyla, çuvalları doldurmamak şartıyla ama adam duvar çekmiş, tel örgü, örgü çekmiş. Mesela da alamazsın, dolamazsın yani tam tarif. <gülüyor> Bu mu sadaka-i cahili olur mu? Sadaka-i cahili de kalmaz değil ya. Salırsa diye olur. Yani bu mu sadaka-i cahili Yani ekerse, müminlere de onu derse ki ben bunu yani müminler kullansın. Satsınlar yahut da bundan fakirler yesinler. Elbette. 20. hadis Erade benü selime en yentakilu kurbel mescid. Deminki bahsettiğimiz hadis ben Selim'e kabilesi, Selim'e oğulları Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yere gitmek istiyorlar. Yol uzak. Fe belaga zâlike sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber Peygamber'e ulaşıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam'a ulaşıyor. Diyorlar ki yani Selim'e Selim e oğulları, Ben-u Selim'e şeyi bırakacak. Buraya taşınmak istiyorlar. Aleyhisselatü onlarla bir araya gelince diyor ki ''İnnehu qad belegani ennekum turiduna en tentaqilu kurbel mescid'' Yani şöyle bir sizin mescidin, mescid nebevinin yanına taşınacağınızı işittim duydum. Böyle bir şey ulaştı bana. Kalu naam ya Rasulallah. evet diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam önce dinliyor onları. Yani. Burada bir diyorlar ki ilim ehli burada bir ne var duyulan haberi Doğrulamaz. doğrulamanın bir edebi var. Yani böyle bir şey duydum. Fekalü n'am ya Resulullah. Kad aradna zalik. Evet biz bunu istedik yani. Biz taşınmak istiyoruz. diyor ki Aleyhisselam. Beyne selam. Diyarukum <gülüyor> tuktabu atharukum. Atharukum. Aleyhisselam çok veciz konuşuyor. Hani onun bir özelliği sıfatlarından bir tanesi de cevami'ul kelim. Konuştuğu cümlelerin, kelimelerin kısa olup çok manalar içermesi. Düşünün yani peygamberin ağzından bu laflar çıkıyor diyor ki Diyarukum Beyne selam. Diyarukum. Arapçada ne demek? Bu yani yerinizde kalın, yerinize oturun. Bir yere oynamayın. Tuktab tuktab atharukum. Yerinizde kalın. Adımlarınız ne olsun bu camiye gidip gelirken size yazılsın ecir olarak, sevap olarak yazılsın. Bunu iki kere tekrarlıyor. Diarukum, diarukum, tuktab atharukum. Bir rivayetten yine Müslimin rivayetinde diyor ki Aleyhissalatu vesselam <inne> bi kulli <khat> <daraca> Attığınız her adımda Bine vardır, derece. Merteben yükseliyor, dereceye yükseliyor. E, kimileri var ki, acaba cemaat nasıl düşer burada? Uzak mı bu cami? Yakın mı? Sanki duymuyoruz ezanı. Ama kimilerde var ki, ya maşallah, bir yürüyüş, bir dönüş. Rivayetlerde var, hem gidişin, senin sana yazılıyor, bazı rivayetlerde ne de var, o dönüş de var. Ve rivaahu'l-Buhari aydan bi min Bu hadisi İmam Buhari rahimehullah eles radıyallahu anh rivayetinden ne yapmış? Nakletmiş. Diyor ki İmam Nevevi Benû Seleme bir kesr kabiletun ma'rufe min el-ansar. Ansardan olan bir kabiledir. Tanınmış insanlar bunlar. Evet 21. hadis Diyor ki e, e, an ebil munzir Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh kal, kâne la a'lamu raculen eb'ade minel mescid minhu. Bir adam vardı peygamber zamanında. Ve evi mescide onun evinden daha uzak olan başka bir kimseyi bilmiyordum. <gülüyor> Neymiş evi? Uzak ve en uzak. en uzak olan kimse. Yani ondan başka evi uzak olan daha tanımıyordum. Bilmiyordum. Ve kâne la tuhti'uhu salah. İsmi Obe bunu Ka'b anlatıyor. Ve diyor bu adam evi uzakta ama hiçbir namazı da Kaçırdı. kaçırmazdı. Ev uzak ama namazı da kaçırmıyor. Faqila ev fultu ona dendi ya ben dedim ki ona. Lav istarayta himaran tarkebe fi ve fi ramda şöyle bir hemar merkep alsan da karanlıkta ve havanın sıcak olduğu zamanlarda binsen üstüne böyle Kendini rahatlatsan, evin de uzak. Yani, bu ona acıyor. Akıl öğretiyor, yol veriyor ona. fakal Bakın şimdi, cevap nasıl oluyor? Yani, amele hırslı olan, sevaba hırslı olan, hayır işleme hırslı olanın cevabı. Diyor ki, mâ yasurrûni enne menzili ilâ cemb'il mescid. Evimin diyor, caminin yanında olmasını istemiyorum. Şimdi, insanlar ne konuşuyor? Ev alırken, caminin yanında olsun değil mi? İşte yani kolay gidip gelelim camiye. <gülüyor> Sahabe diyor ki: Ma yasurruni en manzili ila janb al Yani evimin diyor caminin dibinde olmasını diyor beni hoşnut etmez. Pek mutlu olmam diyor. Inni ureedu an yuktaba li mamshaya ila adımlarımın camiye giderken atmış olduğum adımlarımın bana ecir olarak yazılmasını diyor istiyorum. Yani bunu diyor ve bunu tatbik, pratik olarak, ameli olarak hayata geçiriyor. Şey değil yani. İki gün sonra ya ev çok uzak. Zaten ezan da duyulmuyor. Burada cemaat düşer. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Öyle de, de demiyor yani. Sözünün erleri adamlar. Diyor ki <gülüyor> Demin ki söylediğimiz camiden dönüşe dönüş adımlarına da Sevabın yazıldığına dair bir delil. Ne diyorsun abi? Ben camiye gidişim ve camiden evime, aileme dönüşüm ve atmış olduğum adımların bana ecir olarak, sevap olarak yazılmasını istiyorum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qad cema'allahu leke zâlike kulle. Tabi aleyhissalatü bunu duyunca böyle bir hayır isteyen adam var. Böyle bir arzusu var. Hem gidişinin hem de Dönüşünün yazılmasını istiyor. Yani camide kıldığı namazın dışında toplamak istiyor eczi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah senin için bunların hepsini ne yaptı? Bir araya getirdi. Yani sana bunların hepsini Allah verdi. Şimdi bir de bize düşünün. Ezan okunuyor. Dükkandayız. Ezan okunuyor evdeyiz. Bangır bangır imam bağırıyor. Haydi namaza. Haydi alel felah. Haydi felaha. Haydi kurtuluşa. Yönelin namaza. Haydi yönelin kurtuluşa. Değil mi? Ezanı duyuyoruz ama ne yok? Hareket yok. Niye yok hareket? Ölüye seslendiğin zaman ölü cevap verir mi? Ölüye seslendiğin zaman ölü cevap verir mi? Vermez. Ezan sana sesleniyor. Sen ona ne Cevap vermiyorsun. O zaman bir şeyler ölü sende. Bir şeylerin harekete geçmesi lazım. Ve fî rivâye inne leke mehte sebte. Aleyhisselatü vesselâm diyor ki Ecil olarak beklediğin şeyin karşılığını aldın. Son dört hadis. Bu babın yirmi ikinci hadisi. an Muhammed Abdillah ibn Amr Amir ibn-i As قال قال sallallahu aleyhi ve sellem 40 özellik vardır. 40 tane haslet var. Maruf var. iyi amel var. Bunlardan bir tanesi A'laha menihatul anzi." Bunun en üstünü, yani insanın kişinin bu vasıflara, bu özelliklere sahip olduğunun delili olan en büyük, en üst seviyesi menihatul ans. Ne demek menihatul ans? Kişinin dişi keçisini ödünç. isteyen kimseye ödünç vermesi. Mâ min amilin ya'melu bi khaslatin minhâ raca'a thavâ o tasdikım vaadüha illa edhalehu Allah bihal Kim bu 40 hasletten, 40 özellikten, 40 amelden sevabını umarak yapar ve Allah Teala'nın bu vaat etmiş olduğu bu amele mukabil, amele karşılık vaat etmiş olduğunu tasdik eder. Doğrularsa, ha, bak demek ki bu amel hayırlı bir amel. Bunu yapayım. Sevabını alacağım. Ve karşılığında da ben biliyorum ki Allah bunu bana vaat etmiş diye yaparsa diyor ki Allah aleyhissalatü vesselam İlla edhalahullahu biha el -cenne. allah Teala bu amel sebebiyle onu nereye sokar? Cennete, Cennete sokar. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanların tamamen kendi ailesine, kendi evine kapandığı maddi menfaatlerini Tamamen öne çıkardığı... Karşılığında kendisine maddi bir çıkar gelmeyecekse karşılık olarak... Tamamen elini eteğini çekip... Arkasını döndü bir dönemde bir çağda yaşıyoruz. Ya şimdi biz bunu araba istiyor ama verirsek... Bozulur bir şeyler olur. Ya bozulursa sende de bozulur. Allah takdir etmiş onu yani. Değil mi? Ya şu kardeşimiz bizi... Şuraya bırak dedi de işini görelim. Eşyası varmış. Yükünü alalım bırakalım. Ya şimdi oraya gideceğiz. Vaktimizi açacağız, benzin yakacağız. Masraf olacak. Bunlar hep neyin belirtileri? O dünyanın, o insanın kalbine girip en ufak, küçük olan şeylerin hesabına girdiğinin bir deliğini. Ama kalbinde, aklında bunun hesabını yapmayan kimseye bu işler öyle küçük gelir ki karşılığını bilir. Bak Aleyhisselatü Vesselam keçi örneği vermiş. bundan en üstünü keçini ödünç vermek. Ver adama, diyor ki ilime yani ver sağsın, sütünü içsin. Anlıyorsun? Ödünç olarak var, O da sağasını sütünü içsin. Çok önemli. Evine geldi bir şey istiyor. Öyle duruma gelmiş ki insanlar ya işte bu da istenir mi? Ya ver kardeşim istesin sen sevaba gir ver. Ödünç ver onu. Ya verirsek bozulur. Ya bozulsun. Yani o sende de bozulacak. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani bu faziletlere kim nail olmak istiyorsa Gönlünü ne yapacak zengin tutacak, açacak. Aleyhissalatüsselam dediği gibi zenginlik nasıl bir zenginlik? Gıdan nefs. Gönlü zengin nefs. Asıl zenginlik ne? Gönlü zenginlik. <gülüyor> An Nabi Hatim, "Seyyitü'n Nabi sallallahu aleyhi ve sallam, "yakul, ateşten sakının. ateşten kendinizi koruyun. Ateş. Yani şimdi burada bir Ateş yaksak ne yaparız? Birbirimizi uyarırız. Hava, elektrik de kesilse dikkat et. Bak soba var burada. Dikkat et değil mi? Çocuğu çocuğu koruyun. Sobaya yaklaşıp da elini kolunu bacağını yakmasın. Şimdi Aleyhisselatü vesselam da ümmetine o kadar merhametli ki bir annenin çocuğuna olan şefkati gibi uyarıyor. Açık açık konuşuyor. Diyor ki bakın. Hani kızına da diyor ya. Kızım Fatıma. Babanım diye bana güvenme. Şimdi ümmetine diyor ki. İttakunlar. Ateşten korunun. Sakının. Yaklaşmayın ateşe. Ya ne demek bu? Yani haramları işlemeyin. Hayırlarda yarışın. Velev bişakki temratin. Böyle ki yarım hurma dahi olsa, hurmanın yarısıyla dahi Allah yolunda harcayabiliyorsan, onu Allah yolunda harca ki kendini ateşten bu şekilde ne yapmış ol? Korumuş ol, cömert ol. <fey red cop -i> bu ve fi rivayetin lehuma Buhari ve Müslümin rivayetinde Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü buyuruyor ki Mâ minkum min ahadin illâ seyükellimuhu Rabbuhu Leyse beynehu ve beynehu tercuman. Sizlerden her birinizle Rabbiniz Arada tercüman olmadan Çevirmen olmadan Başka birisine ihtiyaç duymadan ne yapacak? Konuşacak yani öyle Şeyhmiş, şeyhin cübbesine sarılacaksın O seni Allah'ın huzuruna çıkacak O sana aracı olacak senin adına ondan şefaat dileyecek. Seni kayıracak, seni cennete böyle çaktırmadan sokacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar üçkağıtçıların, düzenbazlarının kurmuş olduğu Hı -hı. ne? Din tüccarlarının kurmuş olduğu oyun ve düzen. Bak hadis de diyor ki aleyhissalatü vesselam. Sizlerden her birinizle Rabbiniz tek tek arada tercüman olmadan konuşacak. <feyanduru> minhu fe yanzuru ey mene minhu felâ yera illâ mâ kaddem ve yanzuru eş'e mâ minhu felâ yera illa mâ Bazı rivayetlerde geliyor. Hep ne yapacak? Allah tararacak. Bunları yaptın mı? Bunları yaptın mı? Hepsi kulacak. Evet, yaptım. Teslim. Yani teslim oluyorsun. Bitti artık. Şimdi burada da kul diyor ki Aleyhisselatullah vesselam Savına bakacak. Yaptıklarını görecek. Soluna bakacak, yaptıklarını görecek. Yani yaptıklarından başka ona zulüm olarak yüklenmiş, ona yıkılmaya çalışılan başka şeyler yok. Hep onun yaptıkları, her şey orada. Ne yaptıysa hepsini orada bulacak. Bayan nar tilqa Şöyle kafasını bir kaldırıp önüne bir bakacak ki önünde gördüğü şey ateş. Cehennem ateşi fokur diyor, kaynıyor, fokur fokur. Ondan sonra Fattequn nara vele ubişaqi temratin feman lam kelimetin tayib. bunu zannediyor ki işte bu ateş var ya, ondan diyor sakının vele ubişaqi temratin. Yarım hurma ile olsa dahi. Ne yapın? Bu ateşten kendinizi koruyun. Sakının. Femellem yecit. Yarım hurman da yok. Verecek hurman da yok. Diyor ki aleyhissalatü vesselam febikelimetin tayyibe. O zaman güzel söz. Ya Bu güzel sözün içine zikirde girer, Kur'an-ı Kerim'de girer, kardeşine nasihat de girer, güzel konuşman da girer. Bunların hepsi nedir? Girer. Sadakadır ve insanın kendisini ateşten koruyacağı salih amellerdendir. 24. hadiste diyor ki Enes an radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Allah la an al al al Allah Teala kulun bir yemeği yediğinde yahut bir suyu içtiğinde içtikten sonra ve yedikten sonra kendisini hamd etmesini Allah Teala ne kadar çok sever. Ondan hoşlanır, razı olur. Yani su içtin elhamdülillah dedin. Elhamdülillah. Tabi alimler diyor ya yani mesela üç yudum içiyorsan her yudumda değil yani sonunda. Yemek yedin sonunda ne diyeceksin? Elhamdülillah. Başında ne yapacaksın? Bismillah. Bismillah. Bismillah. Farzdır besmele çekmek. Yemeğin başında besmele çekmek farzdır. 25. Hadis ve son hadis diyor ki an Ebi Musa radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ala kulli muslimin sadaka. Aleyhisselatü vesselam diyor ki her muslimanın bir sadaka vermesi gerek. Ona sadaka düşer. ''Kal erayte illem yecid.'' Diyorlar ki yani bulamazsa sadaka verecek bir şey yok. Çünkü sadaka mefhumu illa neyle verilir gibi anlaşılıyor? Parayla, malla böyle. E bu yoksa öğretti bunu Aleyhisselam bize. Bak bu, bu çok hadislerde ne dedi? Sadaka vermek sadece mal ile değil değil mi? Ne, nasıl biliyoruz? Diyor ki <gülüyor> ''Tesbih, elhamdülillah, <gülüyor> subhanallah, Allahu ekber bir sadaka.'' diyor ki Allahü Teâlâ buna cevap olarak: Yaamelubiyedahi feyamfa onafsehu ve tasadak. Kendi eliyle çalışır, yani eliyle çalışır, el işi yapar. Feyamfa onafsehu, kendine faydası dokunur ve aynı zamanda da ne yapar? Sadaka verir. Kal arayte in lam yistati. Şimdi Sabeyi soruyor? Diyor ki peki böyle bir şey yapamaz. Yani hem çalışacak, hem de kendine faydası dokunacak. Artan da sadaka verecek. Böyle bir şey yoksa diyor ki aleyhissalatü vesselam o zaman yu'inu zel melhuf dara düşmüş ihtiyacı olan kimseye yardımcı olur. Sadece maddi olarak değil. Yolda gördün adam evini taşıyor. Bir yük taşımak istiyor. işi görülecek. Yani bu sadakadır. Kal erayit enlem yastatı Şimdi sahabe soruyoruz. O, daraltıyor sen beni. Bunu da yapamazsa Kal yamuru bil ma'ruf vel hayır. <gülüyor> i̇nsanlara emri bil mağruf yapar, iyiliği emreder, hayra emreder. E raita en Bunu da yapmazsa yani bunu da yapmazsa ne olur? Aleyhisselam madem sabırlı. Hocam diyor. diyor ki: Yumsiku anishr fe inha sadaka. Diyor ki: Yapacağı şer insanlara dokunduracağı, yapacağı kötülük kötülüğü tutar. Yani onlara kötülük yapmaz. Şerreni insanlardan uzak tutar. Hani bazıları var ya diyor ya şimdi Ramazan'da oruçluyum. Oruçlu olduğum zaman sinirli oluyorum. Çıkmayayım dışarı. Bak bu bir sadakadır işte. Ya sen şerreni ne yapmayacaksın? Yani bil, ev, evdesin, evde girdin içeri. Moralin bozuk. Sağa sola ne yapıyorsun? Tabii öyle Kahramanlar da az kaldı yani. <gülüyor> Sağa sola çatıyorsun. Ona buna bulaşıyorsun. Moralin bozuk değil mi? Ya hanımlar için söyleyeceğim. Sen eve gittin hanım senin başının etini yiyor. <gülüyor> Öyle örnek verelim değil mi? <gülüyor> senin başının etini yiyor. Ona söyle de ki yani aleyhissalatü buyuruyor ki <gülüyor> şerrini benden uzak tutman bile nedir? <gülüyor> Salakadır. Evet böylece bu babı da bitirmiş olduk. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedün la ilahe illa ent estağfirka ve